Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı yine hafta sonu yapılacak İstanbul Barosu seçimlerindeki başkan adaylarımızla genel kurulu genel kurul ee, öncesi ve sonrası hukuku, avukatlığı ve yargıyı konuşacağız. İlk konuğumuz bugün Elif Görgülü Hanım. Ee, hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş, hoş buldum. Geldiniz. Çok teşekkür ederim değerli meslektaşım. Hoş buldum meslektaşım. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Evet, ben de hoş geldiniz diyorum. Elif ee, Hanım'ı e, kısaca tanıtmak gerekirse... Şu an yönetim kurulu üyesi e, halen görevini sürdürüyor Elif Hanım. Geçen dönem stajiyetim merkezi başkanlığını yapmıştı. E, baktığımda öz geçmişle ilgili bilgilere 94 yılında stajını bitirmiş ve İstanbul Barosu'na kaydı olmuş. Hep İstanbul Barosu'nda kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmış. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu. Şimdi e, Elif Hanım şu an yönetimde olduğu için önce iki grubunun bir üyesi olarak seçilip yönetime gelmişti. Ve önce ilke grubu içindeyken ayrılıp önce avukat grubunu ıı, kurdu. O kuruluş çalışmalarında yer aldı ve yeni grubu kendisini başkan adayı olarak ıı, seçti. Şimdi ben öncelikle ıı, Elif Hanım'a Önce avukat grubunu e, tanıtmasını e, dileyerek etmek istiyorum. E, ayrılma nedeniniz ve önce avukat grubu adı altında yeni bir yapılanma içine girmenizin gerekçeleri nedir? Grubunuzu bize nasıl tanıtmak istersiniz? E, değerli meslektaşlarım öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum bugün bu fırsatı verdiğiniz için ve bugün burada olduğumuz için. Ve bütün meslektaşlarımızı bizi dinleyen sevgili ve saygılarımları selamlıyorum. Evet, önce avukat grubu isminden de çok açık bir şekilde anlaşıldığı gibi aslında önceliği meslek ve meslektaşını önceleyen dinamik bir oluşum olarak anlatabilirim. Burada ilk gün itibariyle kuruluşumuza başladığımız ilk gün itibariyle... Gördük hepimiz, yani de biraz önce siz söylediniz Aynur Hanım, evet 30 yıldır bu mesleğin içerisinde ve hep sahanın içinde olan bir avukatım. Sahanın içinde olmayı da çok önemsiyorum. Ee, yani bir avukat için çok önemli bizim için e, aslında iş yerimiz, e, adliyeler ve saha neresi olursa olsun e, yaparken işlerimiz Çünkü bir hak mücadelesi veriyoruz biz, bunu yapıyoruz ve bu süreç içerisinde de ee, pek çok meslektaşımızla bir araya gelme e, şansım oldu. Pek çok meslektaşımızla dinleme şansım oldu. Pek, pek çok meslektaşımla da pek çok soruna çözüm bulma şansımız oldu aslında. Ee, önce avukat grubu, önce ülkeden ayrılışı anlatmadan önce, önce avukat grubu nedir? Öncelikle bunu bile getirmek istiyorum. Çünkü çok değerli, çok yeni bir oluşum. Ee, aslında şunu da özellikle getirmek istiyorum. Bazen ayrılışlar da e, metafor anlamında yeni bir doğuştur. Bu bir Bebeğin doğuşu gibi de değerlendirilebilir. Bir bebek de doğma zamanı geldiğinde anne karnından ayrılacaktır. Aslında önce avukatın doğuşu da böyle bir şeydir. Böyle anlatmak istiyorum özellikle. Biz burada ne dedik kendi ilk kuruluşa karar verdiğimiz an itibariyle? Dedik ki biz bir meslek örgütüyüz. Dünyanın en kalabalık barosuyuz. İstanbul Barosu olarak fakat İstanbul Barosu o kalitemizin de bildiği gibi sizlerin de çok çok değerli e, emekleri var, hizmetleri var. Çok iyi biliyorum bunları. E, bir hafızamız var, bir hazinemiz var. Bu hazineyle birlikte biz İstanbul Barosu'nun şu anda 56.953 meslektaşımızın aslında gücü var. Hep diyoruz ki en kalabalık barosuyuz ama aslında dünyada bu kadar sayıca e, bilgili, tecrübeli, eğitimli, e, meslektaşın olduğu başka bir e, birim daha yok, başka bir e, meslek örgütü daha yok. bunun Bunu fark etmemiz gerekiyor bizim aslında. Bunu fark ederken de bunu bir dezavantaj gibi değil kalabalık olmamızı sayısal olarak aslında bunu arkamızda hissedebileceğimiz bir güç olarak görmemiz gerekiyor. E, bu süreçte pek çok görüşmeler yaptığımızda ben şunu gördüm ki e, benim de yola çıkışım ve benim e, önce avukat grubundaki meslektaşlarımla yola çıkış Amacımız, misyonumuz aslında buydu. Şunu gördük, kendimiz de belki onu e, fark ettik. E, bir aidiyet duygusu, şimdi e, bir sivil toplum kuruluşunda ya da bir meslek örgütünde aslında en değerli ve en önemli şey e, o kuruma duyduğunuz aidiyet duygusudur değerli meslektaşlarım. Biz eğer baro olarak bu aidiyet duygusunu meslektaşlarımıza veremediğimiz sürece biz o gücün varlığını hissedemeyiz. Bugüne kadar da bunu çok Başaramadığımızı gördüm açıkçası ben de. Ee, bunu başarmak dediğimiz nedir? Evet ben İstanbul varası olarak e, bu kadar sayıca fazla meslektaşımı yanıma almışım, arkama almışım. Bunlarla birlikte aslında e, İstanbul'dan başlayarak bütün ülkeyi içine alabilecek bir meşaleye ateşleyebilirim. Ve Türkiye'nin her yerinde bir çaban ateşleri yaratabilirim aslında. Bu gücümün farkında varsa bunun için de aslında benim meslektaşlarıma, Evet ben meslek örgütü olarak neler yapmalıyım, ne olmalı, önce meslek, önce meslek demeliyim, önce meslektaş demeliyim. Ben önce baro olarak taşıma evet ben senin her zaman yanındayım, yaşadığın her türlü hukuksuzlukta, her türlü sorunda, bu ekonomik sorunlar olabilir, mesleki sorunlar olabilir, psikolojik sorunlar olabilir, toplumsal sorunlar her şey olabilir. Bunlar da benim meslektaşım demeli ki benim arkamda İstanbul Barosu var. Ben İstanbul Barosu'nun e, bir üyesiyim diyerek göğsünü gele gele dolaşabilmeli. İşte ben İstanbul varası olarak bunu yaratabilirsem, o aidiyet duygusunu verebilirsem benim meslektaşıma ihtiyacım olduğunda meslektaşım da koşa koşa gelecektir. İşte bu gücü de ben arkama ancak böyle alabileceğim. Bunu gördüğümüz zaman dedik ki e, manifestomuzun ilk maddesinde böyle yazdık zaten. E, ilkeler dediğimiz hepimizin ilkeleri var zaten. Yani ilkelerimiz zaten önceliğimiz tabii ki bizim. İlkelerimiz olmadan olmaz ki. Yola çıkamayız, yürüyemeyiz. Onlar bizim önümüzdeki hususalarımız zaten. Bu ilkelerimiz içerisinde ne diyoruz? Cumhuriyetin kuruluş değerlerine bağlı Atatürk ilke ve devrimlerini savunan avukatlar tarafından kurulmuştur diyoruz önce avukat. Bununla birlikte bu hepimiz için geçerli bir şey ama... Biz avukatların mesleki ve ekonomik sorunlarını çözmeyi, mesleğin geleceğini inşa ederken de genç avukatlara daha aktif rol, rol vermeyi yönetsel bir öncelik olarak kabul eden bir grubuz değerli meslektaşlarım. Bizim İstanbul Borosu'nun nüfusunun yarıdan fazlası bizim genç meslektaşlarımız. Burada e, aslında hiçbir günahı olmayan hiçbir e, burada sorumluluğu olmayan bizim genç meslektaşlarımız. E, çığ gibi açılan üniversiteler, bu üniversitelerde ee, belki ortaokuldan belki liseden itibaren ben avukat olacağım ben hukukçu olacağım diyerek bu üniversitelerde eğitim alan meslektaşlarımız ve e, konu üniversite bittikten sonra staj eğitimi e, mesleğe geldiğinde yani baroyla ilk tanıştığı zaman benim o meslektaşımın o hayallerini o umutlarını mutlaka gerçekleştirebiliyor olmam gerekiyor. Bizim bütün hayalimiz bütün hedefimiz budur. Yola çıkma gayemiz tamamen budur. Açıkçası her yerde, her zaman söylüyorum, bizim geleceğe çok büyük borçlarımız var. O borçlarımızı ödemek için yola çıktığımız bir oluşumdur, bir gruptur Önce Avukat Grubu. Kısaca bunları söyleyebilirim sizlere değerli meslektaşlarım. Ee, öncelikiden ayrılma, e, anlam sormuştunuz. Sesim geliyor değil mi bu arada? Ee, geliyor, geliyor Elif Hanım. Peki, ayrı efendim. peki. Ee, öncelikiden ayrılma gerekçemiz, evet ben e, 20 yıllık bir baro geçmişim var. Bu 20 yıllık baro geçmişinde siz değerli istatlarımın da baro geçmişleri var biliyorum. Baro da olmak ayrı bir şeydir. Çok onurlu bir görevdir. Hakikaten çok değerli bir görevdir. İnsanın kendi meslek örgütünde kendi meslektaşları için mücadele veriyor olması çok kıymetli bir şeydir. Bu konuda bugüne kadar şunu gururla söyleyebiliyorum. Bu 20 yıllık baro hayatım içerisinde geldiğimiz noktada tamamen görev anlamında aslında katla geldiğimizi söyleyebilirim. Bu bana gurur veriyor. Ve bu görevlerimi yaparken bugüne kadar hiçbir zaman talebim olmadı. Çünkü büyüklerimden, üst büyük bunu öğrendim. Ben bunu şunu öğrendim. Ee, böyle onurlu görevler talep edilmez ama verilirse de onurla ve gururla yapılır. Bana da bugüne kadarki görevlerim hep verildi. Ben de hep onurla ve gururla yapmaya gayret gösterdim. Ee, eğitim geçmişi daha fazla oldu. Bu yıllık sürek içerisinde... Stajji eğitim merkezinde değişik eğitmenlikle başladım. Sonra e, medeni hukuk alanında, kurgusal davalarda jüriyeliği yaptım. HES jüri jüriyeliği yaptım. İcra-i hukuku, avukatlık hukuku eğitimleri verdim. E, Stajji eğitim merkezi üretme kurulu eğiliği yaptım. Bu görevlerimin hepsini onurla yaptım, severek, isteyerek yaptım. Stajji eğitim merkezi başkanlığı görevim benim en onurla, en severek yaptığım, en de e, her zaman gururla bir e, görevim oldu. Neden? Çünkü ben sadece görevimi yaptım. E, görev misyonuyla baktığım bir şey, bir e, bir yerde olayım, bir e, burada burası bana ne sağlar, bana ne getirir diye baktığım bir yer değil. Staj eğitim merkezi başkanlığında ilk rütbe kurulu toplantımızda yaptığımızda şunu söyledim: Biz gelecekte Baroda seçim kazanmak için iş yapmayacağız. Bu da de yürütmekurudaki arkadaşlarıma söyledim: Biz sadece görevimizi yapmak için. Mesleğimizi, meslektaşımızı ve dolayısıyla baronumuzu ve hukukun üstünlüğünü sağlamak için bu görevlerimizi yapacağız. Yapacağımız bütün hizmetlerimiz bu alanda olacak. Ve o süreçte de 3 yıl boyunca gerçekten hakikaten hiçbir zaman hepsi helal olsun. Çok yoğun çalıştık, çok çok yoğun çalıştık, çok bir sürü e, hizmetler verdiğimizi düşünüyorum. Karşılık görmüştür görmemiştir, biz üzerimize düşeni gerçekten yaptığımızı düşünüyorum. Bunlar çok kıymetli şeyler çünkü. Ee, ve bunun bilinciyle yaptık. Ve sonrasında da Burakoğlu Başkanımız tarafından yürütme kurulun, e, yönetim kurulunda e, kendisi takdir etti. Ve bizi orada görevlendirdi. Bunu da bu görevle aldık. Aslında biz staj eğitim merkezinde tamamen e, eğitim kısmında ve o dönemde Burakoğlu Başkanımız da sonuna kadar güvendi. Ve dedi ki tamam ben güveniyorum sadece e, ne yaptığımızı bilelim, nasıl olduğunu bilelim. Her şeyden tabii ki bilgimiz olacak başkanım. Size bilgi veririz ama... Bizde hiçbir vakit yapmaksızın, biz ne yapmak istiyorsak, hayalimizde ne varsa hepsini gerçekleştirdim. Bunların hepsini dile getirebilirim güvenli. E, yönetim kuruluna gelene kadar, hasta baronun içinde tek çok şeyin farkında ben de değildim. E, yönetim kuruluna e, takdir edilmemle çok sevindim, çok mutlu oldum. Biraz görev odaklı bir insanı, biraz da e, hakikaten... Çalışmayı, üretmeyi seven bir insanım. İnsanın kendi anlatması doğru bir şey değil belki ama bunları anlatmadan da bir takım gerçeklere ulaşamıyorsunuz değerli meslektaşlarım. Ee, genelde şöyle söylerler, bitmeyen bir enerjimiz var. Şu sözü çok seviyorum. Aslında o kadar çok beni ifade ediyor ki sadece hukuk alanında değil, sivil toplumun içinde de çok görev almayı seviyorum. Çünkü biz avukatlar toplum önderleri ise, biz avukatlar toplum mühendisiysek eğer bizden daha iyi de sivil toplumun içerisinde toplumu yönlendiren daha iyiye, daha doğruya, daha vizyona daha ileriye götüren bir başka meslek grubun daha olmadığını düşünüyorum açıkçası. O yüzden biz avukatların sivil toplumun içinde daha çok olması gerektiğini düşünüyorum. Benimle konuşan bütün meslektaşlarımı zaten bu konuda yönlendiriyorum, bu konuda öneriyorum. Mutlaka olmaları gerektiğini de onlara dile ee, getiriyorum açıkçası. İşte biz bunun içerisinde o avukatın birikimi, o avukatın entelektüel yapısı, o avukatın e, ileriye doğru bakışı aslında sadece mesleğini meslektaşını değil barosunu ve ülkesini de daha ileriye götürecek. E, bu süreçte bunları düşünürken biraz önce e, bunu söyleyecektim. Bu enerjiyle ilgili olarak hani bitmeyen enerjimiz gökene bir sözü var. Çok seviyorum bunu. Diyor ki inandığı işi yapan insanın enerjisi asla bitmez. Hakikaten inandığınız işi yapıyorsanız onu öyle o öyle heyecanlı öyle motivasyonla yapıyorsunuz ki hiç yorulmuyorsunuz hiç bakmıyorsunuz. Sadece fayda odaklı oluyorsunuz. Sadece ben ne verebilirim diye bakıyorsunuz. İşte bu böyledir. Böyle olması gerekir. Bu görevlerin zaten böyle yapılıyor olması gerekir. Bu görevlerin hepsi gelip geçicidir. Bunlar bir el verme görevleridir. Biz geleceğimizi yetiştirmek Geleceğimize bu eli vermek zorundayız. Bu bizim boynumuzun borcu. Biz kıdemli meslektaşların bizim geleceğimize, mesleğimizin geleceğine mutlaka sunmak bizim hepimizin görevi ve borcudur diye düşünüyorum. İşte bu misyonla, bu bakış açısıyla yönetim kuruluna seçilmem itibariyle inanın ki çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum dedim ki daha çok şey yapabileceğim. Sadece sadece avukat meslektaşlarım için değil artık ben tüm meslektaşlarım için de yapmamız gereken çok sıkıntılarımız var. Çok sorunlarımız var. Bunları görmezden gelemeyiz ve bunlar her geçen gün daha da çığ gibi büyüyor. Ama benim için en önemsediğim şey gençlerimizin, genç meslektaşlarımızın umutları gidiyor. Umutları sönüyor. Onların umutlarının sönmesi demek benim mesleğimin elden gidiyor demesi, gidiyor olması demektir. Ben aslında burada mesleğime olan borçlarımı da ödüyorum, geleceğimiz olan borçlarımızı öderken bu misyonla bakıyorum. Bu bakış açısıyla bakıyorum konuya ve e, bu yönetim kurulu içerisinde de bunu yapabileceğimi düşünürken bunu yapamadım. E, bir kişisiniz, sadece bir kişi olarak e, yapabilecekleriniz çok sınırlı. E, ve orada zamanın ruhunu yakalamak diyorum ben buna. Şöyle bir örnekle de anlatıyorum aslında. E, bir yola çıkıyorsunuz ve bir arkadaşınızla sabah diyorsunuz ki biz bugün... 5 kilometre yürüyeceğiz diyorsunuz. Arkadaşınızla birlikte yolda ilerlerken bakıyorsunuz ki arkadaşınız o kadar yavaş ilerliyor ki. Eğer arkadaşınızı dönüp beklerseniz o 5 kilometreyi tamamlayamayacaksınız. O zaman ne yapacaksınız bir karar vermeniz gerekiyor. Ya arkadaşınızı orada bırakacaksınız ve siz koşarak o beklediğiniz hedefe gideceksiniz. İşte biz burada... Bir komutan diyor ya hani bunun dediği gibi aslında alflerdeki o yolculuğunda e, ya bir yol bulacaktık ya bir yol açacaktık. Çok seviyorum bu sözü. Biz yeni bir yol açmaya karar verdik. Koşmak istiyorduk, yap, yapmak istediğimiz çok şey vardı. Yapacak çok işimiz de vardı. Heyecanımız da vardı, motivasyonumuz da vardı. Ve biz koşmayı tercih ettik, yol açmayı tercih ettik değerli meslektaşlarım. Bizimle aynı fikirde, aynı vizyonda, aynı görüşte olan ee, önceliklerin içinden olsun ya da dışından olsun hiç fark etmiyor. Hepimiz meslektaşız. Pek çok meslektaşımız da böyle bir kar topu etkisiyle yanımızda yer aldılar. Ve şu anda da bu heyecan ve motivasyonla da e, bu süreci tamamlamaya ya da yeni bir süreci başlatmaya hazırlanıyoruz diyerek sözlerimi böyle anlatabilirim. Elif Hanım, ben de bir şey sormak istiyorum. Buyurun, Aslında e, e, niçin aday olduğunuzu ve e, sahanın içinde, yaşamın içinde olmanın önemini ve ardından da önce ilkeden farklı bir grup olarak yola çıkışınızı e, çok güzel anlattınız bence. Ben şunu sormak istiyorum. Bu yeni yolda önce avukat dediniz, avukatların sorunları, avukatlıkla ilgili e, meslek örgütünün yapması gerekenlerin öncelikli olduğunu söylediniz ama... Doğru yürümeyen bir yargı, sağlıklı yürümeyen bir yargı, geriye doğru giden bir hukukun olduğu yerde evet kalabalık ama aynı zamanda etkili bir meslek örgütü İstanbul Barosu. İstanbul Barosu yönetimine geldiğinizde hukukun ve yargının içinde bulunduğu bu sürece nasıl müdahale edeceksiniz ve bu konuda e, hakikaten yol yol alabileceğinize inanıyor musunuz? E, değerli üstadım buna kesinlikle inanıyorum. Kesinlikle inanıyorum. Neden inanıyorum? Yaşadıklarım, gördüklerim de bana bunu gösteriyor. Ben şimdi şunu çok net ifade etmek istiyorum. Bunu pek çok mecrada da söyledim. E, biz hukukçular aslında e, hep toplum önderleri diyoruz ve biz aslında daha üstte bir yerdeyiz. Yani hukuk, hukukçu toplumsal olaylara işte hak ihlallerine, insan hakları ihlallerine, hukuka aykırılıklara, hepsine yukarıdan bakar. O hukukçu gözüyle bakar. E, ve hep şunu söyledim, İstanbul Barosu hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayacak. E, siyasi partilerdeki bütün meslektaşlarımızı tabii ki kucaklayacağız. Biz herkesin barosu olacağız. Biz herkes için adaleti savunacağız burada. Bunu yaparken biz siyasi bir kurum olmayacağız, siyasi bir kurum olmayacağız siyaset ötesi bir kurum olacağız. Ama bu yanlış anlaşılmasın. Hukukun olduğu yerde siyaset tabii ki olur. Benim değerli meslektaşlarım benim ne demek istediğimi anlıyorlar aslında. Biz burada yapılması gerekiyorsa İstanbul Barası olarak hukukun siyasetini tabii ki yapacağız. Bu bize zaten kanunla üzerimize verilmiş olan bir görev ama bunun ötesinde hep deriz ya hukuk bir mücadele mesleğidir. Bir itiraz makamıdır zaten. Savunmanın gücüdür. Biz tabii ki hep itiraz eden doğrunun olması için Hukuken doğrunun olması için hep mücadele eden bir yerde olacak. Orada olmamız gerekiyor. O yüzden burada bizim herkes için adalet derken hep hukukun üstünlüğünü savunarak, hukukun üstünlüğünü savunduğunuz yerde de siyaset olmaz ona buna göre adalet olmaz değerli meslektaşım. Herkes için adalet olur. Biz bunu çok net bir şekilde söylemlerimizde de yazılı evraklarımızda da hep ifade ettik. İnsan hakları ihlallerine karşı duracağımızı, herkesin adil yargılanmak için mücadele edeceğimizi, burada her konuda evrensel hukuk ülkelerini savunacağımızı çok net dile getirdik. Şimdi çok sağlam bir iş planı yaptık. Ee, biz buna vaat edemedik, özellikle demedik, altını da imzaladık. Dedik ki ilk yüz günümüzü de burada açıklıyoruz ve bunun altına da imzamızı da atıyoruz, söz de veriyoruz dedik. Ne dedik burada aslında? Yaptığımız bütün görüşmelerde değerli üstadlarım şunu gördük. Yani biz iletişim yollarını çok kapatmışız. Biz değil, ülkemizde genel olarak bunu söylemek istiyorum aslında. Biz hukukçular değil tabii ki. Hukukçu objektifle tarafsız bakar zaten. İletişim, diyalog ve müzakere yollarını... Kapat, kapatılmış yani bu ülkede artık o kadar çok e, kavga ederek bir şeyleri çözmeye çalışmışız ve hiçbir şey de çözememişiz. Çünkü bu karşı tarafta gitmiş gitmiş, çarpmış çarpmış geri dönmüş. Her olay için bahsediyorum bunu. Sadece içinde bulunduğumuz olaylar için bahsetmiyorum. Biz ilk olarak şuna başladık. Yönetim kurulunda da bunu dile getirmiştim, talep etmiştim. Çağlayan'da icra müdürlükleri kuruldu biliyorsunuz. Orada sorunun gümbür gümbür geldiğinin farkındaydım. Ben Ankara'da, Ankara'ya gittiğimde, Ankara İcra müdürlükleri bundan daha bizden daha önce yıllar önce açıldı. Aynen bizde maalesef yatay bir yapılaşma yok, hep dikey bir yapılaşma var. Bu bizim avukatlarımızın aslında sahada çalışan avukatlarımız için çok e, çok zor şartlarda aslında bu meslek yapılmaya çalışılıyor. Yok asansörümüz yok, yok e, binaların içerisinde asansörler çalışmaz, zor düzgün tuvaletlerimiz bile yok. Yani bizim insani olarak. ...insancı onurumuzla yaşamak anlamında da... ...sıkıntılarımız var baktığımızda aslında. O yüzden evet Çağlayan İçen Müdürlükleri ...yine böyle dikey, kocaman bir bina. Ee, daha önce gittiniz mi bilmiyorum. İnanılmaz kötü bir yapılaşma. Çünkü daha önce otelden bozma bir yer... ...yine adliye yapıldığı için yine aynı sıkıntıları yaşıyoruz şu anda. Ve burada e, şunu istemiştim yönetim kurulundayken de. Buradaki sorunları... E, ...ben iletişim yoluyla çözmek istiyorum. Bunu denemek istiyorum. Bakın aslında... Hep şu e, benim için o beyan cesarettir, heycandır deriz ya. Biz avukatlar çok 2 e, 3 hamle sonrasını daha kendimiz bildiğimiz için mesleki olarak zaten bu bizde yerleşmiş bir e, karakter haline aldığı için biz bunları kurgulayabiliriz. Biz bunların nasıl bir yol alacağını bilebiliriz. Eğer istediğimiz yolda gitmezse başka bir yola nasıl geçeceğimizi de her zaman çok iyi biliriz gerçekten de. Bunu işte fakat bu karşılık görmedi, böyle bir şey olmadı ve Gümbür gümbür hep sorunlar en yukarıdan en büyük Adalet Bakanlığı'yla halledilmeye çalıştı. Halbuki ben şundan yanayım. Sahada olan biziz. Bizim bu sorunları önce sahada çözüyor olmamız gerekiyor. Sahadaki insanlarla, sahadaki görevlilerle, kamu görevlilerle bizim diyalogla ve müzakereyle öncelikle bu yolu denememiz gerekiyor. Ama gördük ki tam tahmin ettiğimiz gibi bugüne kadar bunlar hiç de denememiş. Hiç yapılmamış bunların hiçbirisi. Ve biz önce avukat grubu kurulduktan sonra biz bunu denedik. İcra müdürlüklerine pek çok meslektaşımla oturduk bir mektup yazdık. Ve mektuba dedik ki ey icra müdürleri ve memurları sizi işbirliğine davet ediyoruz, Sizi diyaloğa davet ediyoruz. Gelin bizimle diyalog içinde olun. Ve ben şu ana kadar çağlayan icra müdürlüklerinde 15 icra müdürümüzle randevu olarak gittim. Yaklaşık birer saat görüşmeler yaptık değerli meslektaşlarım. Ve dediler ki bugüne kadar buraya hiç kimse bizimle görüşmek için gelmedi. Hiç kimse bize nedir derdiniz diye sormadı. Onların dertleri de şu, biz onlara şunu anlatmaya çalıştık aslında. Biz avukatlar sahadayız ve biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Onlar da dediler ki biz de sahadayız, biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Aslında hepimiz sistemin bir parçasıyız. Biz eğer sistemi doğru çalıştıran hale getirebilirsek, bu sistemdeki işleyişi doğru bir hale getirebilirsek, sistemi çözersek aslında iki tarafta, bütün taraflarda belki daha rahat edecek. Bunun yanında şeyi ayrı tutuyorum tabii ki, bilgisiz, yetersiz, bu yargı makamı içerisindeki görevleri ayrı tutuyorum. O ayrı. İkralarda da söylediler. Buraya hiç bir icra müdürü diyor ki, buraya hiç konuyu bilmeyen, yeni atanmış bir memur geldiğinde benim bu yoğunlukla onu yetiştirme şansım yok. 160 bin dosyan var adama sicil e, zimmetli ve her bir memurunun da 10 bin dosyası var zimmetli. Yani bir icra müdürlüğünde 20 tane memur var 160 bin dosyaya. Ankara'ya baktığınızda 100 bin dosyaya 66 memur var. Bakın biz bunların tespitini daha yapamamışız. Biz bu tespitleri yapmalıyız ki biz bunları rapor olarak ileri getirirken sunarken şu an bu raporları hazırlıyoruz biz. Biz bunları Adalet Bakanlığı'na götürdüğümüz zaman eğer ki... E, dikkate dahi almadılar. İşte o zaman ben meslektaşıma demeliyim ki bari olarak hadi değerli meslektaşlarım biz bu tespitleri yaptık. Bu konuda biz yasal olarak müzakere yoluyla, diyalog yoluyla da zorladık bakanlığı ama hiçbir sonuç alamıyoruz. O zaman hep birlikte gücümüzü gösteriyoruz dediğim zaman benim bütün meslektaşlarımın da arkamdan geleceğine sonuna kadar inanıyorum ben. İşte elif olay istedim, bu aslında. Elif Üstadım son dakika Buyurun. içindeyiz. Aslında Aa, avukatların ederim. evet avukatların e, sorunlarını çözme konusundaki pratik örneğiniz de çok önemliydi ama e, zamanımız <gülüyor> maalesef e, bitti evet. hatta. Ee, o bakımdan Aynur Hanım da e, sormak ister mi ve siz son olarak ne söylemek isterseniz e, bunu size soralım ve ondan sonra da katıldığınız için şimdiden ben çok teşekkür ediyorum ve genel kurulda alacağınız sorumlulukla ilgili de başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim Bahri Üstad'ım, ee, çok çok teşekkür bana bu fırsatı verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Ee, böyle değerli bir radyoda bu yayını gerçekleştirdiğimiz için ayrıca teşekkür ediyorum size ve Aynur Hanım'a bende. Son söyleyeceğim bir şey var Aynur Hanım'ın bir sorusu yoksa eğer bana. Ee, var soru değil de şöyle seçilirseniz ilk kadın başkanımız olacaksınız ve anlıyorum ki söylediklerinizden ilk kadın başkan olarak iletişime açık olacaksınız kutuplaşmayı ve taraflılığı reddedeceksiniz. Her üyenizi eşit mesafede olacaksınız ve sadece idari işler değil yeni açılımlar, yeni ufuklarla yeni politikalar üreteceksiniz. Ve sadece idarenin takdir ettiği sınırlar içinde kalmayarak avukatların ve toplumun haklama mücadelesinin bütün ilkelerine sahip çıkacaksınız. Bilimsel davranacaksınız, verilere, gerçeklere göre politika üreteceksiniz. Bunları bir kadından duymak beni çok onurlandırdı. Size saygılarımız sunuyorum, başarılar diliyorum. Son söz sizin efendim, buyurun. Çok teşekkür ederim değerli istanım. O kadar güzel e, özetlediniz ki kendimi, kendimizi ifade edebildiğimiz için gerçekten çok mutlu oldum. E, son sözüm olarak şunu söyleyeceğim: Sonuna kadar arkasındayım. Söylediklerinizi aynen ben de, ben de, biz de önce avukat. Hepimiz bunu düşünüyoruz. Biz diyoruz ki aslında biz önce avukatız ve avukat olduğumuz için gurur duyuyoruz. Ve herkesin de mesleğimize saygı duymasını istiyoruz. Dünyanın en kalabalık barosunu, ülkemizin en güçlü hukuk kurumu ve referans merkezine dönüştürmek için de söz veriyoruz. Önce avukat grubu olarak diyorum. Ben de sevgili saygılarımı sunuyorum bütün dinleyicilerimize, bütün meslektaşlarımıza. Çok teşekkürler Elif Hanım. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere sevgili saygılarım üstadlarım. Kısa bir aradan sonra bugün İstanbul Barosu Genel Kurulu'nun İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubundan Başkan Adayı olan Hakan Çalık Bey ile Çatak Bey ile konuşacağız bir kısa bir aradan sonra. 95.0 Açık Radyoda Hukuk Güvenliği Programı bugünkü ikinci bölümünde de İstanbul Barosu İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Başkan Adayı Hakan Bey ile e, programını sürdürüyor Hakan Bey'e İstanbul Barosu Savunma mesleği, yargı ve hukukla ilgili düşüncelerini soracağız ama önce Aynur Hanım'da. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk İstanbul. E şimdi Hakan Bey ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. 1984 doğumlusunuz. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2006 yılında bitirdiniz. E, ve o zamandan bir İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapıyorsunuz. E, ve Avukat Hakları Merkezi'nden ben sizi tanıyorum. Orada birlikte çalışmıştık. E, özellikle avukatlar hakkında açılan soruşturmalarda baro temsilcisi olarak e, verilen her görevi kalkış demeden, gece gündüz demeden yerine getiren e, bir meslektaşımızsınız. Ee, ve em, en son bir Metin Ulec'in ekibinin daha genç olduğuna ilişkin e, internette bazı bilgiler dolaştı ama ne kadar doğru bilmiyorum. Bu grup son anda çıktı. E, ama bu son bilgiye kadar e, benim okuduklarımdan, incelediklerimden anladığım sizin listeniz, yani İstanbul Millet Avukatlar Grubu'nun listesi en genç avukatlardan oluşan bir listeydi. Bu çok önemli. Şimdi size şunu sormak istiyorum: İstanbul Millet Çavukatlar Grubunun bileşeni nedir? Niçin Baroda, birinci Baroda kalmak önemlidir? Bu kadar genç olmanızın bir özelliği var mı? Ve niçin başkan adayı oldunuz? Hepsini birden size sorsam, soyun zamanlar, size uygun buluyorsanız yanıtlarınızı dinlemek istiyoruz efendim. Tekrar hoş geldiniz buyurun. Aynur Hanım hoş bulduk. Öncelikle hem sizlerle beraber olma fırsatını verdiğiniz için hem de görüşlerimizi ifade etme fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Sizlerle bir arada olmak bizim açımızdan ayrı bir mutluluk. Sorularınıza gelince Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun bileşenleri genel hatlarıyla tanımladığımız takdirde ulusalcı, Atatürkçü, vatansever meslektaşlarımızın oluşturduğu bir gruptur. Milliyetçilik üst çatımız olarak belirlenmiştir. Bu çatı altında biraz önce ifade ettiğim üzere ulusalcı kimliğe sahip, kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan ve vatansever olan meslektaşlarımız 2012 yılında grubumuzu oluşturmuştur. Oluşturduğumuz günden bu tarafa da beşinci kez İstanbul Barosu seçimlerine girme hazırlığı içerisindeyiz. Grubumuz açısından tabii bu meslektaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar her ne kadar böyle ideolojik bir isimle meydana gelmiş olsa da tamamına yönelik yani İstanbul Barosu'nu oluşturan 56 bin avukatın tamamına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı çok önemsiyoruz. Bu hususta sizin de ifade ettiğiniz üzere avukat hakları merkezinde çalışmalarımız olmuştur. Orada da yaptığımız çalışmalarda da aynı şekilde bir yaklaşım içerisinde olarak İstanbul Barosu Bünyesindeki avukatların herhangi bir şekilde ayrıma tabi tutulmaksızın yalnızca meslektaşımız olması nedeniyle ve baromuzun mensubu olması nedeniyle korunması, kollanması, sahiplenmesi ve bir birliktelik oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Baroların zannediyorum diğer sorunuz bölünmesi noktasında bir sorunuz oldu. Bu konuyla ilgili biz İstanbul Milliye Avukatlar Grubu olarak iktidarın bu konudaki yaklaşımını son derece hatalı buluyoruz. Eksik değerlendiriyoruz. E, çünkü siyasal iktidarın isteğiyle ihtası olunan e, bir durum oldu karşısındayız. Bu baroların bölünmesinin e, hukuku siyasallaşması noktasında meslektaşlarımız arasındaki siyasal ayrışmanın derinleşmesi hususunda yapay çatışmalara zemin hazırlaması hususunda çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verdiği kanısındayız. Esasen e, siyasal iktidarın çoklu baro düzenlemesini yasalaştırarak mesle ve barolara müdahale etme fırsatını e, bu şekilde kendisine temin ettiği kanısını taşıyoruz. E, bu noktada e, küçük barolar oluşturarak e, kontrolü daha kolay barolar oluşturup onlar üzerinden e, maalesef devam eden hukukun siyasallaşması sürecini Biraz daha derin hale getirdiği kanısındayız. Tabii bununla birlikte baroların bölünmesi hususunda mevcut baro yönetiminin kendi meslektaşlarıyla yönetimi paylaşmaması, yetkisini bir şekilde bölüşmemesi, kendilerine oy verenler dışındakileri bizce ötekileştirmesinin de etkili olduğu kanısındayız hala hatta bu hususta yaşanan çoklu baro deneyiminden üzülerek mevcut baro yönetiminin bir ders çıkarmadığını ve bir takım meslektaşlarımızı yine öteki sınıfında bıraktığını izliyoruz. Dolayısıyla iktidarın bu süreçte iyi niyetli olmadığının aşikar olduğu ortadadır. Mevcut baro yönetiminin ise bu noktada yönetime katılımcı bir şekilde yaklaşmayarak, meslektaşlarımızın tamamına e, ses vermeyerek iktidarın bu niyetini gerçekleştirmesinde e, bir şekilde katkı sağladığı kanısını taşımaktayız efendim. Bir Teşekkür sorunuz edelim. daha oldu. E, gençlerle ilgili e, siz de 84 mezunun genç bir meslektaşınızsınız ama tabii ki belli bir kıdeminiz var. Baro yöneticisi olmak, başkanı olmak kıdemine layıksınız. Ve önünüzde inşallah çok uzun bir ömür var ve daha çok bu mesleğe hizmetler sunacaksınız ama özelliği şu sizin dışınızdaki yönetim kurulu üyelerinizin de çoğu genç ben onu fark ettim hatta evet. kızımı uyardı genç bir avukat olarak anne farkında mısın en genç liste Hakan Bey'in Hakan Çatak'ın sayın Hakan Çatak'ın listesi dedi o yüzden sizin bu konuda bir söyleyeceğiniz söz var mı? Yani bu tesadüf müdür? Yoksa İstanbul Barosunun üyelerinin yarısından fazlasının genç olmasının getirdiği doğal bir sonuç mudur? Özellikle mi genç durmaya, genç kalmaya önem verdiniz? Bu gençlik barıya nasıl yansıyacak? Aynur Hanım listemizin genç olması, Hakeza grubumuzun baro başkan adayı olarak benim de genç bir meslektaşınız olarak bu yarışa katılmam. Tesadüf değildir. Biz bu hususta artık mevcut baro mevcutumuzun yarısından fazlasının yaklaşık yüzde 60'lık bölümünün 10 yılın altında kıdemi olan genç meslektaşlarımızdan müteşekkil olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok uzun bir süredir mevcut baro yönetimlerinin birbirinin devamı mahiyetinde olan baro yönetimlerinin İleri yaş grubu meslektaşlarımız tarafından kuruldu ve gelişen sürecin olsun, konjektürün olsun, dijitalleşmenin, teknolojinin olsun bütün bunların neticesinde meslek sorunlarımızın farklılaştığı, artık genç meslektaşlarımızın çok daha kıdemli olan meslektaşlarımız tarafından tam olarak anlaşılamadığı her ne kadar kıdemli meslektaşlarımız Genç meslektaşlarımızın sıkıntısını hissettiğini, empati kurabildiğini ifade etse de, yaşayan bu problemleri bizzat yaşayan genç meslektaşlarımızın bunu yeterli görmediğini tespit etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla biz İstanbul Yerçevkatlar Grubu olarak bu seçimlerde hem baro başkan adayının, hem yönetim kurulunun, hem de diğer kurulların artık tam anlamıyla baronun geneline hitap edecek şekilde bir gençleşme içerisine girmesi gerektiği kanaatine ulaştık. Çünkü genç meslektaşlarımız bu hususta kıdemli meslektaşlarımıza oranla daha farklı beklentiler içerisindeydi. Bunun da gereği olarak baro başkanı dayı olarak benim belirlenmem söz konusu oldu. Biraz daha genç meslektaşlarımıza yakın bir jenerasyona mensup olarak ve yönetim kurulumuzun da yaklaşık yüzde yetmişlik dilimi yani 10 yönetim kurulundan e, neredeyse yedi tanesinin elli bin sicilli e, 10 yılın altında veya 10 yıl sınırında e, kadem olan beş yılda on yıl arasında kadem olan meslektaşlarımızda oluşturmaya gayret gösterdik disiplin ve denetleme kurullarında da e, bu gayretin etkilerini gösterdik. Dolayısıyla genç bir liste oluşturmamız ve benim de en genç baro başkan adayı olarak grubumuzu temsilen bu önemli yarışa dahil olmam aslında bizatihi planladığımız, istediğimiz ve artık bunun yapılması gerekliliğine inandığımız bir durumdur. Siz ifade ettiğiniz için söylüyorum, Metin Bey'in listesini benim de görme fırsatım oldu. Metin Bey'in listesi dahil. Bütün gruplar arasında şu anda en genç liste e, sevinerek ve üzerine e, baskılayarak ifade etmek istiyorum ki İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun listesi. Bu genç meslektaşlarımızın e, baromuza katacağı çok önemli fikirler, projeler, değerler olduğu kanısındayız. Onlardan istifade etmek istiyoruz. Biraz daha kıdemli meslektaşlarımıza göre yaşadıkları sorunların çok daha büyük, önemli olması sebebiyle. Bu sorunlarına merhem olmak istiyoruz. Tabii merhem olurken de o sorunları tespit edip çözerken de onların fikirlerinin dışarıdan anlatılması yerine bizati çözümün parçaları olması gayreti taşıyoruz. Bu nedenle listemiz diğer gruplara göre genç meslektaşlarımızdan tercih edilmiştir. Bu hususunda tabii saygıdeğer İstanbul Barosu seçmeni tarafından göz önünde bulunduracağı kanısındayız. Hakan Bey tam bu noktada sormak istiyor. Genç bir başkan, genç bir yönetim kurulu bu daha genç, daha ileri, daha dinamik çözümler getirecek bir yönetim anlamına geliyor. Buna katılıyorum. Fakat sizin de söylediğiniz gibi İstanbul Barosu'nun %60'ına yakını 10 yılın altında çok genç avukatlardan oluşuyor. Ve bu genç avukatların çoğu bağımsız ofis kuramıyor. Veyahut ofisin ortak giderlerini, sekreterlik, telefon, bilgisayar, doğalgaz, elektrik bunları ödemekte ve vergilerini ödemekte güçlük çekiyor. Ve birçok arkadaş da ister iş avukat deyin, ister bağlı çalışan avukat deyin zor şartlarda mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Acaba bu genç avukatlar ve bu genç avukatların çalışabilmelerini, mesleklerini sürdürebilmelerini sağlayacak. Kafanızda e, çözüm yöntemleri, modelleri var mı Hakan Bey? Evet Bahri Bey. Üstadım şimdi e, önemli belirtmek isterim ki bizim İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu olarak genç meslektaşlarımızın ekonomik sorunlarına yönelik çok kapsamlı çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar neticesinde de ciddi bir projeyle bu seçimlere e, girme kararı almış bulunuyoruz. Bu husustaki bizim e, meslektaşlarımızın ekonomik problemlerine ilişkin çözümün e, bağlı çalışan statüsünün avukatlık mesleğinin doğasına olsun, e, içinden geçtiğimiz ekonomik koşulları olsun ve başkaca e, bir takım etkenlere olsun uygun olmadığı bu bağlı çalışan avukat yerine beraber çalışan avukat kavramının meslektaşlarımız arasında artık mutlaka oturtulması gereken bir bakış açısı bir anlayış olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun e, somut anlamda çözümü biraz daha somutlaştırmak adına ifade etmek gerekirse SGK'lı çalışma sisteminden e, ortak avukat sistemine ivedilikle e, geçilmesi gerektiği kanısındayız. Bu kapsamda tabi pay oranlarının meslek onuruna uygun bir şekilde belirlendiği, bireysel çalışmalara engel olmayacak, meslek etiğine uygun e, avukatlık ortaklığı şeklinde ancak olabileceğini düşünüyoruz. E, tabii avukatlık ortaklıkları e, herhangi bir anonim şirket gibi, limited şirket gibi planlanamaz. Bu hususta mutlaka e, bir kanun değişikliğinin şart olduğu kanısındayız. Avukatlığın kendisine özgü niteliği sebebiyle avukatların birlikte çalışmasını düzenleyen bir avukatlık ortaklığı yani beraber çalışma noktasındaki kuralları net bir şekilde ifade eden bir kanun değişikliği ile mümkün olduğu kanısındayız. Dolayısıyla böyle bir kanun değişikliği ile ya da yeni bir kanun yaparak avukatlık ortaklıklarına özgü bir şirket tanzim ederek bu hususta e, genç meslektaşlarımızın artık e, bağlı çalışan statüsünden çıkıp e, beraber çalışan yani çalıştığı ofise ortak olan e, avukat statüsüne getirilmesi gerektiği hususunu savunuyoruz. E, tabii bunu gerçekleştirirken bir hakkaniyetin, adaletin gözetilmesi gerektiğini biliyoruz. Yani genç bir meslektaşımızla Birlikte çalışmaya başladığı, beraber çalışmaya başladığı kıdemli meslektaşımızın ya da çalışmayı sürdürdüğü e, hukuk bürosunu ofisi kuran kıdemli meslektaşımızın aynı oranlarda o ortaklığa hissedar olmasının e, hakkaniyete uygun düşmeyeceğini özellikle belirtiyoruz. Belli bir hakkaniyet ve adalet içerisinde gerekirse e, kıdemli meslektaşımızın daha yüksek pay oranına sahip olacağı şekilde yıllar içerisinde kıdemle paralel şekilde ortaklık sesinin yükseltilebileceği şekilde bir avukatlık ortaklığının oluşturulması halinde şu anda sizin de ifade ettiğiniz bütün genç meslektaşlarımızın da sürekli adeta isyan ettiği ekonomik problemlerin önemli bir bölümünün çok ciddi bir bölümünün ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Çünkü meslektaşlarımızın Çalışma koşullarının özellikle genç meslektaşlarımızın çalışma koşullarının ağırlığının farkındayız. Mesai saatlerinin ne kadar uzun olduğunu biliyoruz. Nedenli stresli bir meslek ifade etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Üzerlerine aldıkları hukuki sorumluluğun yarattığı tahribatın farkındayız. Çok ciddi sorumluluklar yüklenerek, çok kötü koşullarda çalışma hayatını sürdürerek, kısıtlı bir maaşa mahkum edilmelerini, mesleğimize uygun bulmuyoruz. Avukatlık mesleğinin doğasına da aykırı olduğu kanısını taşıyoruz. Dolayısıyla biz Milliyetçi Avukatlar grubu olarak bağlı çalışan değil beraber çalışan avukat söylemiyle bu yola çıktık. Mutlaka avukatlık ortaklıklarının gerekirse bu konuya özgü bir kanun yaptırılması için mücadele vermek kaydıyla bu mücadele tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde, Adalet Bakanlığı bünyesinde, hükümet nezdinde yürütülmesi gerekiyor. Bu hale dönüştürülürse sizin de ifade ettiğiniz ekonomik problemlerin çok ciddi şekilde ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bu çalışmayla birlikte tabii vergi, kredi ve teşvik avantajları, tüzel kişiliğe ait olan bu hukuki şirketin bu gibi imkanlardan daha da fazla yararlanması nedeniyle dolaylı açıdan da e, bir rahatlamaya sebebiyet vereceğini e, düşünüyoruz. Hakan, Beyciğim. Hakan Bey bunları sizden e, duymak beni çok heyecanlandırdı. Gerçekten harika çalışmışsınız. Çok güzel önerileriniz var. Keşke İstanbul Barışı'nda nisbi temsil olsa da bu hazırlıkları yapan ekipler bir oyla bile seçimi kaybettiklerinde göreve gelemiyorlar. Bu hazırlama, hazırlandıkları çalışmaları çöpe gitmese seçimi kazanlar tarafından dikkate alınsa ben diliyorum en kısa zamanda bana da temsil gelir. Kazansın kazanamasın e, kaygısı olmadan herkes oyu oranında yönetimlerde yer alır ve çalışmalarını, vaatlerini, projelerini hayata geçirmeye e, başlar. Ben çok etkilendim. Bu bağlı değil birlikte beraber çalışma öneriniz. Belli ki çok da ayrıntılı çalışmışsınız. Destekleriniz var. E, beni heyecanlandırdı. E, bu yönüyle de sizi kutluyorum. E, şimdi Hakan Bey, e, sizin e, broşürlerinizde ya da internete yansıdığı kadarıyla sahiplerinizde neler var diye ben e, baktığımda aslında sadece gençlere yönelik bir şey de söylemiyorsunuz siz. Meslektaşlar arasındaki gelir makasının dayanılmaz biçimde açılmasından, adil bir gelir paylaşımı olmamasından sürdüyorsunuz ve geriye kalan yüzde 40, yüzde genç olsa bile e, değişik kıdemlerdeki meslektaşlarımız da aslında ciddi bir gelir sıkıntısı içindeler. Belki iktidara yakın olanlar ya da yerleşik e, sistemde östeden e, sürekli müvekkil elde edenler için bir avantajlı durum var ama e, genelde dezavantajlı avukatların durumu. O yüzden bu gelir makasının e, arası, e, düzeltilmesi gelir e, paylaşımının düzeltilmesi için ayrıca bir çalışmanız var mı? Bir onu soracağım efendim. Bir de e, Sosyalmar'a ne kadar önem verdiğinizi fark ettim. Diyorsunuz ki kimden gelirse gelsin, meslektaşlarınızla yönelik her türlü cinsel, ekonomik, psikolojik e, sataşmaları, saldırıları ve tacizleri kırmızı çizgimiz olarak niteliyoruz ve engelleyeceğiz. Şimdi size sizin efendim, nasıl engelleyeceksiniz, neler düşünüyorsunuz, nasıl ne tür çalışmalar yaptınız? buyurun. Aynur Hanım öncelikle gelir makasının bir noktada artık daraltılması daha fazla açılmasının önüne geçilmesi hususunda biz uygulanan tavsiye mahiyetindeki ücret tarifelerinin genç meslektaşlarımızın içerisinde bulunduğu zorunluluklar nedeniyle tam anlamıyla uygulanamadığını aşağı yönlü olarak çekildiğini sahada görmekteyiz. Yine aynı şekilde kıdemli meslektaşlarımızın, genç meslektaşlarımızın çok daha küçük rakamlarla yerine getirmeye çalıştığı mesleki faaliyetlerini daha üst düzey rakamlarla yaptığını görmekteyiz. Tabi bu hususta belli bir mesleki anlamda yapılan faaliyetlere belirlenen ücretlerin belli bir bantta tutulması noktasında mutlaka baronun aktif şekilde sahada bulunması ve çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin belirli rakamların altında bir takım işlerin, dava dosyalarının alınmaması, yine meslektaşlarımızın, kıdemli meslektaşlarımızın ciddi rakamlara yapmakta olduğu, bakmakta olduğu davalarla ilgili olarak genç meslektaşlarımızın da bu rakamları baz almak kaydıyla o rakamlar üzerinden faaliyetlerini sürdürmesi hususunda baro olarak bizler bilgilendirici bir noktada denetleyici anlamda aktif bir şekilde sahada bulunacağımızı ifade etmek istiyoruz. Zaten bir önceki bölümde ifade etmiş olduğumuz avukatlık ortaklığının tam anlamıyla yürürlüğe konmasıyla birlikte yani aktif şekilde uygulanmaya başlanmasıyla birlikte bu genç ve kıdemli meslektaşlarımız arasındaki gelir makasının da en azından daha fazla açılmadan belli bir noktada sabit kalabileceğini ve genç meslektaşlarımız açısından bu e, faaliyet neticesinde biraz daha ekonomik anlamda bir rahatlamanın yaşanacağı kanısını taşımaktayız. Dolayısıyla e, uygulanan ücret tarifesinin belli bir oranda denetime tabi tutulması... Bu konuyla ilgili çok küçük rakamlara içinde bulunduğu ekonomik mecmuriyetler nedeniyle çalışmak zorunda kalan meslektaşlarımızın en başta onların yanında olmak kaydıyla belli bir sistem içerisinde en azından belirlenen rakamların altında çalışmasının önüne geçilmesiyle birlikte gelir makasında bir düzelme bir anlamda en azından sabit tutma yönünde bir sonuç ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Diğer sorunuzla ilgili taciz ve mobbingi gerçekten çok ciddi anlamda önemsiyoruz biz grup olarak Aynur Hanım. Ortaya çıkan olayların, vakaların aslında gerçekleşen hadiselerin çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu düşünüyoruz. Maalesef mobbinge ve başta kadın meslektaşlarımız olmak üzere tacize maruz kalan meslektaşlarımızın bu hadiselerin ortaya çıkması noktasında her zaman cesur davranamadığını, biraz daha kendi içinde çözmeye çalıştığını, belki kendisine dolaylı olarak bu konunun bir zarar vereceğini düşünerek ya da çeşitli baskılardan, tehditlerden tedirgin olarak tam anlamıyla aydınlatılmasına hizmet etmediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla mobbing ve tacizle ilgili baronun kurumsal anlamda çok daha yüksek bir inisiyatif alarak bu hadiselere ilişkin hem aydınlatılması hem ortaya çıkması hem de ortaya çıktıktan sonra da hukuki anlamda bunun hesabının sorulması hususunda bazı çalışmalar yapması gerektiği kanaatindeyiz. Biz Milliyetçi Avukatlar Grubu olarak şayet seçmen bizi uygun görür ve yönetimde yetki tanırsa taciz ve mobbingle ilgili tamamen bağımsız bir merkez oluşturarak baro bünyesinde burayı hem kolay ulaşılan bir ihbar hattı haline dönüştürüp hem de ortaya çıkan hadiselerde bünyesinde barındıracağı psikologlarla gerekirse destek alarak psikiyatrlarla bilir kişilerle ve bu alanında uzman bu konularla ilgili uzmanlığı olan diğer çalışanlarıyla meslektaşlarımıza tam anlamıyla hem psikolojik olarak hem de hukuki olarak bir destek merkezi haline getireceğimizi ifade etmek istiyoruz. Baro bünyesinde oluşturacağımız bu merkez neticesinde mobbing ya da tacize maruz kalan meslektaşlarımız çok kolay bir şekilde bunu baroya ulaştırabilecek. Bu bilgiyi baroyla paylaşacak. Baroyla paylaştıktan sonra gerekli hukuki, psikolojik desteği de barodan ücretsiz bir şekilde kendilerine biz imkan olarak sağlayacağız. Devamında da bu olaya sebebiyet veren Burada bir suçka karışan, bu anlamda meslektaşlarımızı mağdur eden diğer e, baro mensubu meslektaşımıza yönelik de hukuki sürecin takibini sağlayabileceğiz. Yani herhangi bir mobbing içerisinde kendisini hisseden ya da tacize uğradığı hususunda bir mağduriyeti olan meslektaşımız şu anda olduğu gibi kendisini yalnız ve sahipsiz hissetmeyecek. İstanbul Barosu'nun arkasında yanında durduğunu bilecek. O merkeze müracaatı ile birlikte kendisi için lazım olan ne varsa her konuda baronun kendisine tam anlamıyla bir destek sağlayacağının farkında olacak. Bu şekliyle zaten, zaten belli bir süre bu merkezin aktif olarak çalışması neticesinde biz şu anda bilmediğimiz, gizli kalan vakaların çok ciddi şekilde gerileyeceğini ...çok ciddi şekilde sınırlı hale geleceğini düşünüyoruz. Çünkü İstanbul Barosu ortaya çıkacak evet. bu hususlarda... ...vereceği reaksiyon ile örnek teşkil etmiş olacak. Evet, e, harika şeyler duyduk sizden. E, çok çok e, memnun oldum. E, i̇stismara hayır, ötekileştirmeye hayır diyorsunuz. Artık baro yönetiminde yakını olan istismarcı avukatlar kayırılmayacak. Gençler istismardan etkili bir şekilde korunacak... Bu merkez düşüncesi size çok harika bir düşünce. Size başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum programımızın konuğu olmayı kabul ettiğiniz için efendim. Başarılar. Ben teşekkür ederim Aynura'nın bu fırsatı bize verdiğiniz için. Umut ediyorum inşallah bir başka programda da görüşürüz. Saygılarımı sunuyorum hem sizlere Saygı hem Bahri Bey'e. Teşekkürler. İyi çalışmalar efendim. Çok sağ olun, iyi çalışmalar.